Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kime güveniyoruz? Sorgulaması yapacağız. Herkesin Dünya hayatı açısından ve ahiret beklentileri açısından insan olarak bir dayanağı var. Bir yere güveniyor. Biz mümin insanlar olarak bir idrakin sahibiyiz veya olmalıyız. İmanı olmayanların da kendi çaplarında İtimad ettikleri, güvendikleri noktaları ve odakları vardır. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Allah'a iman ettik. Peygamberine iman ettik aleyhissalatü vesselam. Şeriatımız var. Kur'an'ımız var. Sünnetimiz var. Müminiz diyoruz. İnanmak bizim için başka anlamlar ifade etmiyor, Allah peygamber, Kur'an üzerinden gidiyoruz, güven konusunda da, biz sıradan, insanlar gibi, değiliz, olamayız. Sizinle, bir örnek paylaşacağım, bu örnekten sonra, konuya gireceğim. Şu gördüğünüz, elimdeki cihaz, böyle elde dolaşır bir cihaz değil, ama, bu, çok iyi tanıdığınız bir cihaz bir otomobilin emniyet kemeri bu gördüğünüz emniyet kemeridir yasa açısından da akıl açısından da zorunlu bir müslüman olarak da binilen araçta bunun kullanılmasının mecburi olduğunu düşünüyorum yasalar bağlamasa da aklım beni bu kemerle bağlanmaya mecbur ediyor. Şimdi bu elimizdeki cihaz ayarlanıyor bildiğiniz gibi. İşte birden çekince duruyor. Bunun adı emniyet kemeri. Bu ne kadar kurtarıyor hayat? Ne kadar kurtarmıyor? Böyle bir tartışma yapmamızın anlamı yok. İnsanoğlu icat ettiği bineklerde can güvenliği olarak bunu ancak icat edebilmiştir. Kaza yapmayan araç üretemediler, henüz öyle bir şey yok, belki olur ileride. Ama kazaya karşı yüzde yüz olmasa da güven hissiyatı veren yolcuyu, güvende tutan bir araç bu. Böyle çıkarıyorsun, takıyorsun, enteresan bir cihaz. Şimdi beynimizi zorlamaya çalışacağız arkadaşlar. Polis bunu kullanmayanı cezalandırıyor. Sonra trafik kazalarının tahlilini yapan komisyonlar, kemer kullanmamışlar, yoksa ölmezlerdi diyorlar. Bunları tartışmıyorum. insan insanoğlu 200 kilometre giden aracın kaza yapmasını önleyemediği için kazaya karşı tedbir alıyor. Tedbirlerden bir tanesi budur. Değerlidir, değersizdir. Hem yersiz bir tartışma hem de benim şu andaki konum değil. Ama şöyle bir muhasebeyi beraber yapacağız. Ortalama bir araba taksi bir buçuk tondur 3 tonluk olanı da var şu da eh 800 900 gram kadar bir şey bir buçuk tonluk araçta ölmemem sakatlanmamam için bu yarım kiloluk bir kiloluk işte kemeri beline tak diyor öbür türlü ölürsün diyor bunun bir benzeri de uçaklarda var biliyorsunuz. Uçakta da on bin metre yukarıdasın. Hostesler, inişe geçtik kemerinizi takın. İnişe geçtik hala kemeri takma, takmadan gitmiyor yanından. Ali orada da aynı kural geçerli. İnsanoğlu bunu keşfedebilmiş, bağlıyoruz. Kemer bağlamak gerekiyor. Fıkhen. İslam ahlakı açısından kemersiz dolaşmak doğru değil. Arabada veya uçakta. Ama bir soruyu cevaplandıramıyorum. 10 bin metre yukarıdan maazallah uçak bir dağa çakılacak, 10 bin metre füze gibi aşağı ineceksin de bu kurtaracak seni. Parçaların sağa sola dağılmasın diye işe yarayabilir. Müslüman olarak itiraz etmiyorum. Akıl olarak kemere de karşı çıkamıyorum. Ama on bin metreden aşağı düşen adamı boğmaya yardım eder herhalde. 200 kilometre giden bir aracın tıra çarptığını düşün. Bir tanesi pastırmaya dönüyor orada. Kemerin varsa ölmeyeceksin diye inanıyorsun. Konumuz kemer değil. Ama bu kemeri, araç kemerini hayat olarak gören anlayışın bir buçuk tonluk araçta, on bin metreden aşağı düşen bir uçakta bunun insanı nasıl kurtaracağının sorusuna verdiği cevap, kesinlikle, kesinlikle kemeri olsa ölmezdi diyor ya. Araç, sürücü, yolcu, emniyet kemeri. Sadece bunlar açısından derlendiğinde bu doğrudur. Ama iyi düşününce güldürüyor insanı on bin metreden düşüyor uçak, düşünce sürtünmenin gücünden dolayı alev alıyor, sen kemerliysen ölmüyorsun. Böyle deyince de cevap ne deniyor? Evet bu ölümü önlemiyor ama bin ihtimalden bir tanesi kurtulursun işte diyor. Bin ihtimalden bir tanesi de olsa bir umut taşıttırıyor. Şimdi kardeşlerim bir buçuk tonluk bir aracın içinde buna güveniyorum, takıyorum, oh be kemerde sağlammış diyoruz. Bunun açılmama ihtimali de var. Çünkü böyle hızlı çekersen açılmıyor. Yavaş çarparsan cama zaten kurtarmıyor seni. Yani bu seni kurtarsın diye cama hızlı vurman lazım. Mekanizma onun üzerine kurulu. Burada kardeşlerim bu mantığı terazinin bir kefesine koyalım. Sol elimizde bunu tutalım. Kemer, araç, hız, çarpma, uçaktan düşme ve kurtulma ve umut. Yani uçağa biletsiz binmek mümkün de kemeri bağlamadan binmek mümkün değil. Böyle bir kurallar koymuşlar. Yani biletin olmadığı anlaşılsa seni gene indirmezler uçaktan ama kemersizsen in, in bu uçaktan in diyorlar. Halbuki bunun uçağa oranı milyonda bir bile değil. Tonlarca gelen bir uçakta yarım kiloluk bir uçaktakiler yarım kilo da değil. Alüminyum nesne oldukları için 150-200 gram anca gelir. O seni kurtarıyor diye inanılıyor. Burada duruyoruz. Sol elimizde araç kemeri var. Sağ elimize de Müslümanlığımızı koyuyoruz şimdi. Ben cılız bir insanım. 80 kilo, 90 kilo, 100 kiloyum. Allah'ın mülkünde katrilyonda bir bile değilim ağırlık hacim olarak. Yer gök Su, deniz, taş, toprak, canlı, ölü, her şey Allah'ın. Oksijen de onun, su da onun. Ben de onunum. Bana hayat veren de o, beni öldürmeyi murad ettiğinde öldüren de o. Kaderimi yazan o bana din emreden o, bana dostlar ve düşmanlar takdir eden o, ben bir hiç bile değilim, hiç bir şeydir gene, ben hiç de değilim, o var ettiği için varım. Kendi kendime, ihdias olmadım. Buna rağmen, böyle bir mülk sahibi, böyle bir Allah'ın, kulu olduğuma, üstelikte iman ettim meleklerim dedi onlara da iman ettim peygamberlerim dedi onlara da iman ettim kader dedi ona da iman ettim öleceksin dirileceksin dedi ona da iman ettim her iman et dediğine iman ettim namaz kıl dedi namaz kıldım Kur'an oku dedi Kur'an okudum beni zikret dedi zikrettim Memur olmasam aç kalırım diye de bir korkuyu hala kalbimden atamadım. Bir A4 kağıdı kadar olan diploma kağıdı benim hayatımdan değerli hale geldi. Allah ve mülk insan Dost, düşman, hayvan, insan, ne kadar kelime biliyorsak, hepsini bir yere dolduralım, Allah kelimesi, bir kenarda dursun, ve biz tefekkür edelim bu bağlantıyı. Sonra da, emniyet kemeri konusuna tekrar dönelim. Bir emniyet kemeri, 10 bin metreden aşağı çakılacak bir uçakta Hayat memat konusu olarak görülebiliyor 200 kilometre giden araçta ölmezsin bu kemer sayesinde deniyor Halbuki bu her an mekanizması açılmayabilir çalışmayabilir Üstelik Üstelik bir sürü insan da bu kemer onu boğduğu için ölmüştür arabada Araba tutuşmuştur. Kemeri çözemediği için yanmış gitmiştir içinde. Bunun eksileri de var. Buna rağmen ümmeti Muhammed'den Allah diyenlerin Allah'a itimatları ve güvenleri bir yolcunun emniyet kemerine güveni kadar değilse pratikte, sözde herkeste var bu iman konusunun masaya Konması ve bütün müminlerin bunu yeniden neye nasıl iman ettik diye sorgulaması gerekir. Allah'a güvenimiz bizim ne kadardır sorusunu her birimiz açısından emeklinin emekli hayatı, işçinin rızık endişesi, memurun filanca endişesi, Gençlerin gelecek merakı vesaire. Herkes kendisi açısından Allah'a itimadımız ne kadardır sorusunu kendimiz imanımızla baş başa kalıp kovuşturmak zorundayız kardeşlerim. Bireysel olarak bir ama çok daha önemli bir açıdan dinimizin geleceği açısından. Emniyet kemeri kazayı önlüyor, ölümü önlüyor. Allah gönderdiği dini siyonizmden kurtaramıyor bir türlü. Diye de vehmi imanlaştırıyoruz adeta. Bir delikanlı ben Rabbimin şeriatını öğreneyim dese geleceğini yaktı oluyor. Diploması olmayan bir yere yatırım yaptığı için bir alim Allah diyor ki, diye başlasa, zamanı mıydı? Yanlış söyledi. Onu dememeliydi diye, tenkit ediliyor. Allah'a iman tartışılmaz bir konu. Herkes en iyi imanın sahibi zaten, diye söyleniyor da, uygulamaya gelince, insanlar, eften püften denecek, Gerekçelerle aslında Allah'a güvenmediklerini de ispat ediyorlar. Bugün deistler ateistler vesaireler Allah'a inanmıyor diye toplantı üstüne toplantı yapacak yere Allah'a inandığısını söyleyenlerin ne kadar güvendiğini soruşturmamız gerekiyor. Kabe'nin etrafında tavaf ederken bile lebeyk Allahümme lebeyk diyen hacı insanın, mu'temir insanın Allah'a itimatı irdelendiğinde bir, kendi bireysel menfaatleri geleceği açısından iki, Allah'ın dini İslam ve o İslam'ın şeriatının geleceği açısından incelendiğinde, bir sorunumuz var kardeşlerim. Bu sorunu, çözmek zorundayız. Aksi takdirde, eğer bu sorunu, çözmezsek biz, bir, melekler konusu, biraz sonra izah edeceğim. iki Allah hakkındaki düşüncelerimiz konusu. Üç, kader konusu. Dört, sabır konusu. Beş, vahye iman konusu 6 esma-i husnaya ve Allah'ın sıfatlarına iman konusu tartışmalı hale gelir bu tartışmaları önleyebilmek için bizim Allah'a iman konusunu yeniden bu pencereden ele almamız lazım inanıyoruz Altı şartını biliyoruz Ramazanlarda hatimler indiriyoruz Hatta internette, Sosyal medyada Din konusunda uzmanlaştık bile Birbirimizin dinini Hatta ve hatta Kimin müslüman kimin tam müslüman olmadığını Bireyselleştirecek kadar Alimleri tenkit edecek kadar da Kudretimiz oldu Ama Allah'a itimadımız var mı? Yarın sabah Rabbim bütün dünyayı Kur'an'a teslim edebilir. Şeriat devleti değil, şeriat kainatı bile kurulabilir yarın sabah diyebiliyor muyum? Yoksa henüz şartları oluşup oluşmadığının kararını kul olarak ben mi vereceğim? Ben mi şartları oluşmadı henüz olmaz diyeceğim? Yahudi mel'un, Kudüs'ü terk eder mi, etmez mi sorusuna, çok zor, derken, bu sözün, onu duyup kaydeden melekleri inciteceğini, düşünüyor muyum, düşünmüyor muyum? Hem Allah, ma'likül mülk, bütün varlığın sahibi, ölümün ve hayatın sahibi, hem Allah ne derse o olur, hem Allah'tan başkası, öldüremez, diriltemez diye inanacağım hem de itimada gelince diplomanın gücü imanımdan daha aktif olacak hem patronun gazabı Allah'ın gazabından daha ağır gelecek bana cuma namazını kıldırtmayan bir iş yerinden ayrılırsam Rızkımın kefilinin Allah olduğunu hatırlamayacağım. Ama evimdeki veya gittiğim iş yerinde ya da Ramazan'da ilave veren gazetelerde Esma-i Hüsna'da Er-Rezak rızıkları veren Allah'tır diye yazıyor. Esma-i Hüsna'da Er-Rezak bizim iş yerinde yok. Çelişkidir bu. Bu çelişki varken Yehudi'ye lanet etmemizin de manası yoktur. Bu dünya başımızın üstünde bir değirmen taşı gibi niye dönüyor? Niye Allah kullarıyız da bize yardım etmiyor? Niye şeriatını getirmiyor Allah bize? Niye Kur'an'ını hüküm olarak tatbik edemiyoruz sorularına cevap bulamayız? Kardeşlerim, umarım şu size gösterdiğim, emniyet kemeriyle ve bu kemere bakan idrakimizle Allahu u Teala'ya itimadımızı neden ve nasıl karşılaştırdığımı anlamışsınızdır. Şimdi biz emniyet kemeri çağındayız. Bu kemerin ve bunun kullanıldığı araçların olmadığı bir dünyada bir müminden örnek vereceğim. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu Antan Ömer vereceğim. İmam Müslim, rahmetullahi aleyh, sahihinde, Ömer bin Khattab, radıyallahu anha ait, bir cuma hutbesini naklediyor. Bu hutbe, Ömer bin Khattab'ın, radıyallahu an son konuşmalarından biri. Hutbesinde çok enteresan bir ayrıntı var. Emniyet kemeri olmadan konuşuyor. Ama emniyet içinde konuşuyor. Diyor ki, işte konuşmasına başlarken Resulullah'tan söz etmiş, Aleyhissalatü Vesselam, öyle diyor i̇mam Müslim. Ebu Bekir'den söz etmiş. Sonra da demiş ki, Arkadaşlarım, ben bir rüya gördüm. Rüyamda bir horoz üç defa kafama tak tak diye vurdu. Anladığım kadarıyla benim ecelim yaklaştı. Böyle bahsetmiş, rüya görmüş, rüyasını anlatıyor. Sonra diyor ki, biliyorsunuz Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, on yıl ümmetin başında kaldı gönüllerde taht kurdu, Medine'deki tahtından önce. Sevdi, sevildi. Allah ondan razı olsun. Diyor ki hutbesinde sonra, Arkadaşlar bana, illa senden sonra, birisine görev ver. Yani sen ölürsen, bu rüyayı anlatmış herhalde sağda solda, sen ölürsen, başsız kalmayalım. Müslümanların başı, sorunu olmasın, şöyle sen, birisini bir bırak, nasıl olsa Ömer kimi bıraksa, ona itiraz edilmeyecek, çünkü Ömer, Müslümanların, ve İslam'ın başındaki birisi, İslam'ın adamı Ömer, Ömer'den sonra bir boşluk olursa, İslam sıkıntı çeker, demişler buna, burada, arkadaşlar, bir cevap veriyor. Bu cevap, onun, itimadını gösteriyor. Kemersiz, binmiş araca sanki. Bakınız ne diyor? Ömer'i neyle, ikaz ediyorlar? Yahu sen ölürsün, yerine birisini getirmezsin, senden sonra biz kimi yerine getireceğiz diye, Uğraşırken İslam başımız belaya girer diyorlar. Doğru mu bu? Doğru bir tespit. Hazır huzurlu bir liderimiz var. Bu liderimiz gerekeni ye yapsın. Ümmeti Muhammed bir sıkıntı çekmesin. Ömerden sonra diyorlar. Doğru, makul, siyasi ve dini bir talep. Ama Ömer başka bir insan. Bakın ne cevap veriyor. Diyor ki, bana. Yerime bir adam bırakmamı ısrarla söylüyor kardeşlerimiz. Ben hepinize diyorum ki arkadaşlar, Allah dinini boşluğa çıkarmaz. Halifelik İslam'ın halifeliğidir, o da Allah'ın işidir. Peygamberinin davasını Allah başsız bırakmaz. Size de bunu söylüyorum. Eğer ben ölürsem, aşere-i mübeşşere'den geriye kalan altı kişiye devrettim bu işi, onlar aralarında seçsinler diyor. Emniyet kemeriyle bağ nerede kurduk arkadaşlar? Bakın bu bağ nerede kuruluyor? Ömer, ümmetin tek adamı o gün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer için ne buyurdu? Fitne ile aramızda kapı olarak sen varsın. Sen gittin mi fitne gitti diye ikaz etmiş onu. Yani fitnenin gelmesinin engeli Ömer. Böyle güçlü bir isim. Fakat Ömer'e dinini, hilafeti, Müslümanların liderliğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davasını korumak bakımından bir kişiyi atay ver bu göreve denince ne diyor? Din Allah'ın, halifelik Allah'ın peygamberin davası, Allah'ın davası ya Allah korur bunu ne dert ediyorsunuz? Diyor. Şimdi bu yüzde kaç Allah'a itimadı var Ömer'in? Bir de şu ayetleri okusana, cami kürsüsünden dendiğinde bir alime, bir hoca efendiye, tayin endişesinden dolayı ayetleri sümen altı ettiğine bakın. Bu hoca efendinin Allah'a itimadına bakın, tayinim çıkar, emekliye sevk ederler, hatta diyanet de atabilir görevden mesela. Buradaki itimada bakalım, bir de Ömer bin Hattab'ın itimadına bakalım arkadaşlar. Cenneti paylaşırken Ömer'le paylaşıyoruz. Söze geldi mi, neredeyse ashab-ı daha faziletli taraflarımız olacak. Ama pratikte Ömer, Allah var, dinini okurur diyor. Bu sözü bir de Abdülmuttalip'ten menkıbe olarak duymuşsunuzdur. Hani Ebrehe develerini almış da o da Mekke'den çıkıp Taif'e gitmiş develerini istiyor. Ebrehe de demiş ki ben de zannettim ki Mekke'ye gelme diyeceksin, Kabe'yi yıkma diyeceksin zannettim demiş. Verdiği cevap çok enteresan. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi de onu düşünürsen merak etme." demiş. Ömer'e ümmetin işte kurtuluşu için bir lisini tayin ettiğinde verdiği cevap ne bu ümmet Allah'ın kulları. Din Allah'ın, dava Allah'ın davası. Burada bir rahatlık var. Ne rahatlığı o? Allah'a itimat rahat. Bugün biz Allah'a itimat konusunda sıkıntılıyız. İmanda demiyorum. O büyük bir iddia ve ağır bir itham olur. Ama Allah'a itimat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir olayı zikretmem gerekiyor. İyi bir ibret. Bir gün İstanbul'da, bir yağmur duasına gidiyorduk. Yağmur duasına giderken küçük bir çocuk peşimize takıldı. Biz de heyet olarak bu çocuğu orada kollayamayız, başımıza bela olur, kaybederiz çocuğu sen dur, gelme dedik. Siz nereye gidiyorsunuz dedi. 3-4 yaşlarında bir çocuk. E biz yağmur duasına gidiyoruz dedi. E nereye gidiyorsunuz yağmurdu? Filan yere gidiyoruz. Ne olacak o duada diye sordu. 4 veya 5 yaşlarında bir çocuk. İşte yağmur yağmıyor. İstanbul'da soru, sorun var. Dua edeceğiz yağmur yağsın diye. Hiç düşünmeden çocuk dedi ki, e niye o zaman şemsiyelerinizi almadınız dedi? Şemsiyelerinizi niye almadınız dedi? Hiçbir cevap veremedik. Çocuk doğru söylüyordu. Çocuk henüz fıtratı bozulmamış durumda olduğu için, henüz çizgi film izlemediğinden fazla, o da bir çizgi film izlemeyen bir ailedeydi, çizgi film bilmediği için, böceklerin nasıl uçup kaçtığını, uçak düşürdüğünü falan görmediği için, dua edersen Allah sen dönmeden yağdırır, yağdırınca da senin şemsiyen yok ıslanırsın diye düşünüyordu. Bu çocuktaki bu duygu Ömer'in duygusudur. Şimdi o çocuk ne durumdadır bilmiyorum. Hiç şemsiye alıyor mudur, yanına almıyor mudur bilmiyorum. Esasen, Müminler yağmur duasına giderken şemsiyeyle gitseler o dua kabul olur. Ya Ağustos ayında hiç zaten işaret yok yağmur, o raporunda da böyle bir şey yok dediğin zaman yaptığın dua, dua değil ki. İtimat sorunu, yağdırıp yağdıramayacağı açısından olmasa bile, benim duama cevap verip vermeyeceği açısından itimat sorunu var ortada. Bugün biz dünya müminleri olarak başımıza ölülen çoraplarda hep dua ediyoruz mazlumlar için. Topraklarımızın tahrip olmaması için, ümmetimizin aziz olması için dua ediyoruz. Duamıza bile itimadımız tartışılabilir durumdadır. Burada kardeşlerim, demek ki bizim Allah'a itimat diye bir projemiz olması lazım. Hem fertler olarak, bu ayrımı özellikle yapıyorum, bireysel olarak, bir mümin olarak Allah'a iman etmiş bir insan olarak benim Allah'a itimadımı sürekli canlı tutmam gerekiyor. Ki Allah da beni hesap ettiği kullarının arasına koysun. Hem de ümmet olarak, yaşadığımız coğrafya olarak biz artık kendimizi Allah'a itimat eden bir ümmet haline getirmiş olmalıyız. Fertler olarak veya ümmet olarak, Allah'a itimadımızda sorun devam ettiği sürece, sigorta şirketleri bizden çok paralar kazanacaktır. Şimdi kardeşlerim, itimadımızın bir altyapısı var. Yani itimat derken, bir reklamdan dolayı itimat etmiyoruz biz. Yani Allah büyüktür sen küçüksün küçük büyüğe itimat eder diye bir felsefe üzerine oturmuyor bizim itimadımız. Oturmaması lazım. Böyle düşünürsek çok yanlış. Ya da eksik çok eksik olur. Yani Allah çok büyük. Firavun'u helak etti. E bizi de helak eder. İyisi mi itimat ediyor? Bu itimat değil ki korkudur bu. Buna itimat diyemeyiz. O Allah olduğu için. Biz de kul olduğumuz için ve bunun mantığı da iman ettiğimiz değerlerden oluştuğu için Allah'a itimat etmemiz lazım. Bir numaralı konu melekler konusudur. Melekler konusu bizim itimada mecbur olduğumuz şeydir. Neden? Gerek insan olarak, şahıs olarak, meleklerle beraber yaşıyorum. Kimi sevaplarımı, günahlarımı yazıyor. Kimi beni korumak için yaratılmış bana görevli olarak verilmiş. Ümmet olarak da sürekli meleklerin beraberliğinde bir ümmetiz biz. Biz melekler kanalıyla Allah'a ve hayata tutunuyoruz. Bizim hayata tutunuşumuz, din sahiplenişimiz bir melek deyim yerindeyse, mekanizması üzerinden yürüyor. Meleklere imanımız, sürekli aktif iken, Allah'a itimat etmememiz mümkün değil. Eğer Allah'a itimadımız fiiliyatta, eksik görüntü veriyorsa, o zaman meleklere iman konusunda, sorun var demektir. İki, mümin olarak, Allah'tan korkuyoruz, korkmamız gerekiyor. Allah'a seviyoruz, sevmemiz gerekiyor. Korku ile umut arasında bir denge çizgide duruyoruz, durmalıyız. Ama her halükarda mümin Allah'a hüsnuzan ile bakar. Yani Allah hakkında artı düşünür hep. Rahmetini hep önde tutar mağfiretini öne geçirir hep. Eğer mümin Allah'a hüsnü zannını oturtamazsa o zaman İsrail bir kanadıyla İsrail'in yanı başındaki Lut Gölü'nü göklere kadar kaldırıp fırlatan meleklere inanamıyor demektir. O meleği yaratan Allah hakkında Hüsnü zan besleyemiyor demektir. Hüsnü zan, yani artı duygular beslemek, sadece öldü, mezara gömdük, hiç adamın yapacak bir şeyi yok. Allah Rahimdir diye hüsnü zan beslemek değildir ki. Allah kullarını naçar bırakmaz, kafire ezdirmez, Kur'an'ını yıprattırmaz, ezanını susturmaz. Biz kulu olmayı becerebilirsek, bu ümmetin müminleri olarak, Allah bizimledir. Allah bizimle oldu mu? Gerisi önemli değil bu kainatın. Deyen hüsnüzan hüsnüzandır. Hüsnüzanlı ölülerin son umudu olarak saklamak bir hüsnüzan değildir ki suizandır o neticede. Demek ki bizim Allah'a itimadımız bir yapı üzerine oturuyor. Meleklerin üzerine oturuyor. Meleklere imanımız üzerine oturuyor. Allah'a hüsnü zan beslememiz gerekiyor Allah zulme razı değil mümin kullarına ve o kulların küçücük mini yavrularına bebeklerine zulmettirmez Allah aç bırakmaz Allah zelil ettirmez Allah diye bir itimat hüsnü zan oluşturacak bir itimat veya hüsnü zandan oluşacak bir itimat kayboluyor her şey sigorta şirketine sosyal güvenlik sistemine doktorların yazdığı reçetelere babandan kalan mirasa arkadaşlar olarak çeteleşebilirsen dernekleşebilirsen vakıflaşabilirsen kurumsallaşabilirsen ona sendikaya vesaire hep bizden üreyen bizim kağıdımız ve kalemimizin oluşturduğu değerler üzerine itimat ederken Allah bizim hüsnü zan ile baktığımız Rabbimiz değil Ateşinden söz edilince korktuğumuz bir Allah haline gelir o zaman. Halbuki hüsnü zanlı müminin, yani Allah hakkında iyi düşünmesi, ölürken de, yaşarken de, en önemli bakış tarzıdır. Tıpkı, o çocuğun, şemsiyenizi niye yanınıza almadınız dediği gibi bir olaydır bu. Çünkü Allah isteyince yağmur verir. Daha söze başlarken ben kim dua etmek kim diye güya bir tevazuyla başlamak şeytana destektir. Üçüncü nokta kadere imanımızdır. Kadere sözle iman edip sonradaki dünya olaylarını müminlerin etrafındaki işkenceleri veya tuzakları Müminlerin önündeki barikatları gördüğünde sanki Allah'ın kaderinde olmayan birdenbire ortaya çıkmış bir komployla karşılaştık zannediyoruz. Komplo ile biz karşılaştık. Allah kimsenin ona komplo yapmasına izin vermez ki. O komployu yapmayı da Allah izin verdiği için kafir yapmıştır zaten kadere imanımız, ne kadar Allah'a itimat ettiğimizin simgesidir. Dördüncü noktamız kardeşler, dedik ki Allah'a itimat bir sistemin üzerinde oturuyor, o sistem bozulunca Allah'a itimatta sorun var. Ömer, bu saydığımız şeylerde, meleklere imanda, Allah'a hüsnü zannında, kadere imanında ve şimdi sayacağımız şeylerde Ömer, o Ömer olduğu için, yahu bu din gider elden, birisini tayin et reis olsun dendiğinde, Allah'ın dini bu ne merak ediyorsunuz. Allah peygamberinin davasını yalnız bırakar mı demeyi becermiştir. Halbuki, biz bu sistemde sıkıntı yaşadığımız için, içini dolduramadığımız için bunun, kendi çocuğumuza da güvenmiyoruz. Yetiştirdiğimiz talebeye de güvenmiyoruz. Seçtiğimiz, beğendiğimiz siyasetçiye de güvenmiyoruz. Kimseyi paradan başka kimseye güvenmiyor. Koltuktan başka güçlü bir kimse yok. Koltuğu olan güçlü, koltuğunu kaybedince de maymuna çevriliyor. Neden? Asıl itimat etmemiz gereken Allah'ı ve şeriatını, bir miktar hayatımızdan uzak tuttuğumuz için başımıza bunlar geldi. Dördüncü nokta, Biz iman ediyoruz ki, Hayatı cennetleştiren sabırdır. اِنَّمَا sabirun الصَّابِرُونَ bi بِغَيْرِ hisab. Dolu dolu sınırsız karşılıklar ancak sabreden kullar içindir. Nuh aleyhisselam 950 sene bekledi. Bekleyenler, sabredenler, üzerine düşeni yaparak elbette. Bekleyenler, sabrın içini dolduranlar karşılarında güvendikleri bir Allah bulurlar. Akşamdan sabaha kadar sabretmeye tahammülü olmayan, bir yılın başından sonuna kadar bile, Allah'ın kaderinin tecelli etmesini beklemeye sabrı olmayanlar, yeri gelip dinden çıkmayı bile düşünebilirler. Maazallah. Biricik lil alemin olarak yarattığı peygamberinin bile, şöyle güzel bir veda konuşması yapması için, 23 yıl beklemesini murat etti Allah. 23 dakikada internetten, sonuç toplamaya kalkması insanın, insan nesilleri üzerinde, yani böyle olsun, bu neslin hepsi şeriatçı olsun, 15 dakika içinde de gerçekleştirelim bunu diye, internetten bilgisayar yardımıyla nesil yetiştireceğini zannedenler, sabrın mantığını bilmiyorlar. Hayatı cennete doğru giden bir yol haline getiren sabırdır. Cennete girenlere Allah ne diyor? "Girdiniz, hoş geldiniz. Niye? Bima sabartım. Sabredenlerden olduğunuz için. Sabredenlere ancak Allah'ın vaadi vardır. Sabır bir günlük, iki günlük değil. Doğumdan ölüme kadar Allah'ı beklemektir. Ve Allah'ın kaderinin tecellisini beklemektir. Bu dünya asla ters dönmüyor. Tam yerinde dönüyor dünya. Vaktinde, zamanında dönüyor. Biz de Allah'a murad ettiği bir zamanda geldik nesil olarak. İsrail de Allah'a murad ettiği zamanda orada kuruldu. Bütün şer güçler Allah'a murad ettiği vakit, zaman ve yerde oluştular. İblis gibi, İblis de Allah'ın muradı ve dilemesiyle ortaya çıktı. Bunu bildiğimiz halde çalışıp çapalamayı artırmamız gerekirken, mızmızlanmayı artırmamız, itimat sorunundan kaynaklanıyor. Ya kaderde bir sorun var, kadere imanımızda, ya da, kaderin tecellisini bekleyecek, sabır hay anlayışımızda sorun var. Biz adeta ümmet olarak, bu sabır noktasını yakalayamadığımızda, dün doğan çocuğunun, bugün, 20 yaşına gelmesini isteyen anneye benziyoruz. Allah bu ümmeti, mesela, o bilir ya aslını, misal olsun diye söylüyoruz. 5000 yıl üzerine, peygamberini gönderdikten, 5000 yıl sonra, kainat dini haline getirmek murad etmiştir. Kim bilir? Belki 10.000 yıl. Biz 1400 sene sonrasında geldik, hala, dersek eğer, Hala kime göre diyoruz? Kime göre hala niye İslam hakim olmadı diyoruz ki? Bizim beklentilerimize göre mi? Allah'ın yazıp çizdiği kaderine göre mi? Demek ki sabır birey olarak da Allah'a itimadımızda set oluşturuyor. Ümmet olarak da sabretmeyi beceremeyişimiz adeta dün doğmuş çocuk bugün sakalları çıkmadı hala dün dün doğdu bu çocuk ya niye sakalı büyümüyor bunun bıyıkları nerede bu çocuğun dün doğmuştu diyen komikliktir insanların Kudüs'ü 50. senesi oldu hala Yahudi'den almadık niye? bu acele kime göre? Kudüs'ü alsaydın orada ibadet etmeyi becerecek bir neslin mi hazır? Kudüs'ün eteklerini ihya edecek nesil yetiştirdik mi? Kudüs gelsin. Geldi Kudüs ne yapacaksın Kudüs'ü? Kapısında hacı malzemelerimi sattıracağım Onun için mi istiyoruz biz Kudüs'ü? Mescid-i Aksa'da mevlüt mü okutacağız? Onun için mi lazım bize? Bu bir semboldür. Ümmetin sembolüdür. Bu sembolün adamları var mı ortada? Mescid-i Aksa'nın duvarları orada. İki saat içinde bir biiznillah Yahudi yerle bir oldu mu, ibadete hazır. Zaten ibadet yapılıyor orada. Ama nesil iki saatte yetişmiyor. Asıl sabırla yoğrulması gereken görev, hayallere kurban ediliyor demek ki. Bima sabartum. Sabrınız sayesinde cennettesiniz diyorsa Allah, sabır, itimadımızın birinci şartı demek ki. Ve, ve, Beşinci başlığımız kardeşler, vahiy ne anlama geliyor bizim için? Vahiy dediğimiz şey, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselama indirdiği hakikatler, içinde Kur'an var, peygamber aleyhisselam efendimizin rüyaları var, hadisi şerifler var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine tuluğu eden şeyler var. Efendimizin üzerinde yansıyan Allah'a ait ne varsa hepsi vahiy bunların. Vahye iman. Elimize bakıp bu beş parmaklı el benimdir. Bak beynim çek deyince çekiyorum diye elimi gördüğüm gibi vahyi göremediğimiz sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri bize verdiği bilgiler Kur'an'ımız başta olmak üzere hadisi şerifler onun gördüğü rüyalar, onun zihninde oluşan tuluat her neyse, vahiy dediğimiz şeyler, eğer bizim için kendi elimizden daha iyi gördüğümüz, tasdik ettiğimiz şeyler değilse Allah'a nasıl itimat edeceğiz ki biz? İtimat diye bir konserve çeşidi yok çünkü. Vahyi üzerinden Allah'a itimat edeceğiz. Vahye bağımız sallandığı sürece, Allah'a itimadımızın oluşması da mümkün değil, ümmet olarak da, fertler olarak, o zaman dünya, depremler dünyası olarak kalır. Dönmez bu dünya, sallanır sadece. Bunun için, vahyimizi, yani bize Allah'ın indirdiği vahyi, sulandırma hareketlerinin tamamını da, Yahudilik olarak görmediğimiz sürece, Allah'a itimadı biz katıyoruz demektir. Ha Mescid-i Aksa'yı bir melun kitlenin işgal etmesi, ha da birisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait şeyleri, Allah'ın vahyi olan ayetleri, hadisleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları dahil, o vahyi dediğimiz hakikatleri sulandıran, gevşeten, İnsanoğlu düzeyinde tartışmaya açan kişiler ve hareketler Mescid-i Aksa'yı işgal edenlerin dinimize verdiği zararın belki de daha fazlasını veriyorlar. Çünkü biz vahyi tartıştığımız sürece, bu iyi vahiydi, bu kötü vahiydi, bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beğennamesi'ne uydu, bu uymadı, bunu kadınlar beğendi, bunu delikanlılar beğenmedi. Dediğimiz sürece, bir blok olarak vahyi alıp kalbimize, oradan da beynimize basmadığımız sürece, gaybe iman kayboluyor demektir. Allah'ın zatı zaten gaiptir bizim için. Gaybe iman, yani görmediğimiz şeylere, iman, olmadığı sürece Allah'a imanın hakikati yoktur ki, itimat olsun Allah'a. Gayba iman olmadıkça, kabir azabı var mı yok mu tartışırsın. Hatta ölmeyeceğini bile iddia edebilir insanlar. Mesela, filan yerdeki bir üniversitede, bir aşı keşfedilmiş, o aşı yapılınca insan ölmüyormuş, diye bir haberi bile okumaz mümin. Hakiki mümin, neden? Neden? Çünkü Kur'an'ımız ne buyurdu? اِذَا جَاءَ la لَا يَسْتَغْرُنَ سَاعَةً وَلَا يستقدمون. Ecel gelince bir saniye ileri geri gitmez o. Yani ölüm kat'idir. Hastalıklar öyledir demiyor Allah ama. Hastalık iyileşebilir. Ölüm kalkamaz bu dünyadan. Bu araştırmayı yapan zamanında ölmüş zaten. Onun aklı ölmüş. Beyinsiz o hastalıkla uğraşsın. filan hastalığı kaldırdım desin. Bütün müminler olarak ona hayır dua edelim. Ölümü kaldırma haberi, ölüm engellenecek, aşısı çıktı sözü gayba imanımızın zafiyetinden kaynaklanıyor. Gayba imanda zaten vahyin talimatları arasındaydı. Hatta ve hatta kardeşlerim, çok daha vahimi bunun, çok çok daha vahimi Müslüman olarak biz Öldükten sonra dirilmeye bile tereddütle bakabiliriz vahiy sallandığı zaman. Vahiy salladığı zaman bir adam, ya cennette dur dur ne olacak? Sonunda onu da yıkarlar herhalde. Park zannettin tabi eski ince yıkarlar parkı. Cehennemde de yak yak yakıtı biter bir gün herhalde. Der insan maazallah. Bunun için, beşinci, korunması gereken, değerimiz ki, Allah'a itimadımız olsun vahiydir. Vahiy, bizim adımız soyadımız bile değildir. Varlığımızdır. Vahiy kadar Müslümanız biz. Vahye itimadımız kadar, Allah'a itimad edebiliriz. Vahyin yeri oynadığı zaman, beyinlerimizde, çöktük demektir. Bunun için, üç asırdan beri, kafirler iman etmek isteme etmeye niyetleri olmadığı halde Müslümanların çocuklarını alıp İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da hoca yetiştirdiler. Hadis öğrettiler onlara. Kelam ilmi öğrettiler. İslam tarihi okuttular. Adı oryantalizm olur, istişrak olur. Ne adı ne olursa olsun öğrettiler. Onlar geldiklerinde de İlk işleri bilerek veya bilmeyerek, bilmeyerek olduğuna inanmak istiyorum, vahyin ağırlığıyla oynamak oldu. İlk oynadıkları nedir biliyor musunuz? Bazı içerideki, cahil Müslümanların da desteğiyle, ilk İslam aleminde, 1900'lü yıllarda ürettikleri slogan, Ebu Hureyre'nin, her şeyi kafadan uydurduğu bilgisidir. Halbuki Ebu Hureyre radıyallahu an 5000'e yakın hadisi bize aktaran bir sahabi olarak onu çektiğiniz zaman başta namaz olmak üzere hiçbir şey kalmıyor İslam'da. Her şey sablanıyor. Ama bazı Müslümanlar "Ya hakikaten bu Ebu Hureyre ben 5 cümle aklımda kalmıyor da 5000 hadis nasıl aklında kalmış?" deyiverdiler. Akıbetini anlamadılar bunun. Kendi imanları, kendi müminlikleri ümmeti Muhammed'in de prestijiyle oynadılar fark edemediler bunu. Bunun için vahiy ve vahyin içeriğini oluşturan şeyler müminlerin iftar sofrasına gündem olamaz. İftarı etle kebapla yapalım vahiy ile yapmayalım. 1400 senedir oruçluyuz biz. 1400 senedir Resulullah dedik aleyhissalatü vesselam ashab dedik Kur'an dedik sünnet dedik şimdi onlarla çatalımızı batırıp oynamaya kalktığımızda elimizdeki din gider giderken de Allah'a itimadımız gider Allah'a itimat etmedikten sonra onun da bize minneti yok ki zaten Allah mı bize yalvaracaktı celle celaluhu ve altıncı başlığımız kardeşler bugün belki de gereksiz yere en kolay anlaşılacak şeylerden birisi, uç konulardan biri olmuştur. Esma-i Hüsna konusu. Başımıza gelen bunca musibetlerle ilgili yorum yaparken, Allah'ın allamul gıyub, el alim el-alim, el el-basir, el el-karib, el-latif, El Malik. Bu isimler Allah'ın isimleri. Ne demek Esma-i Hüsna? Allah'ın en güzel isimleri. Son senelerde de bir şey yayıldı, çocuklara ezberlettiriliyor bu. 99 Esma-i okuyana bisiklet alınıyor. Esma-i Hüsna ezberlenmek için değil, süt olarak emilmek içindir. Süt olarak emilir, Esma-i Hüsna o kemik olur, diş olur, tırnak olur, et olur, kılcal damar olur. Müminin bünyesinde. İnternetten gizli görüşmeleri sildin. Hani semî ve basîr olan Allah, gören, duyan. Çocuk sakat doğdu, özürlü doğdu. Hani Allah latifti, rahimdi. Rauhtu. Filan süper güç filan İslam toprağını işgal etmişti. Oraya adam el koydu. Hani Malik Allah'tı. Malikül mülktü Allah hani. Esma-ı ders olarak yapmak çok kolay arkadaşlar. 99 kelime bu. Bilemedin 99 günde adam bunun profesörü olur esma Hüsnâ Hüsna ile yetişen Enes İbni Malik yapmak zor insana. Kardeşlerim, sahabileri aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mantıkla yetiştirdiği için, kalktılar ne dediler Allah'ım, bana Bedir'e gitmeyi nasip etmedin, bir dahaki savaşa gitmemi nasip et, sana neler göstereceğim dediler. Çocuksu bir söz zannedersin gerçekçi bir söz ama. Ne gösterecek? Fedakarlığını gösterecek. Neye güveniyor? Öyle bir Allah tanıyor ki o onu duyar bunu biliyor. Unutmaz Allah'tır, biliyor. Mesela kardeşlerim Kur'an'ımız buyuruyor ki Allahu veli'l-lezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir allah Teala'nın isminlerinden birisi de El-Veli'dir. El-Veli. Veli, sahip demek. Müminlerin sahibi Allah'tır. İsmail i Hüsna'da, bin bir kere El-Veli, El-Veli, El-Veli diye okumak mı Müslümanlıktır? Benim Rabbim var, kella, Firavun beni yakalayamaz inne ma'ya rabbi rabbim benim nedir diyenin kimi imandır çocuklarının rızkında Allah'a itimat eden akşama kadar çalıştıktan sonra gerisini dert etmeyen mümin mi esma-i hüsnayı biliyor yoksa eline tesbih alıp bir kere el veli el -velih diye tekrar eden mi görüyorsunuz ki kardeşlerim bazı şeyler sulanıyor içimizde Sulanınca da zeminimiz oynuyor. Oynayınca o oynak zeminden Rabbimizi bulamıyoruz. El Kafi Allah'ın isimlerinden biri. Kuluna yeten demek. Kuluna yetiyor. El Kafi. İsme hüsnâ da var. İsme duvarlarda var. Ama El er Rezzak ismi, Hep filo kalmış, Görünmüyor bir türlü, Allah el hafızdır, Bebek beşikten düşüyor, Elli santim yüksekten düşüyor, Diyor ki, Annesi veya onu gören, Allah'tan kalçasının üstüne düştü, Yoksa ölürdü çocuk, Allah tutmadı orada, dikkat et. Allah hafız, evde de yazıyordur belki, Esma Üçnada, El Hafız. Allah korur. Yok, düşerken kalçasının üstüne düştü de çocuğu, kafası üstüne düşüyorsa ölürdü. İtimat. İtimat. Aynı şekilde, El Kahhar. Perişan eden bir Allah'tır o kafiri perişan eder, Firavun'a yaptığı gibi, Nemrut'a yaptığı gibi, iman et, ettiğini söyle, Esma Hüsna duvarda dursun, Amerika ile uğraşacak teknoloji bizde yok ya. de sonra. Teknoloji mi olmayabilir? Yüreğin var mı Amerika ile uğraşmak için? İnne me'i ya Rabbi diye biliyor musun? Rabbim benimledir diyebiliyor musun? Beraberlik hissiyatı da ayrı bir duygu tabi. Burada kardeşlerim, bu Esma-i çok daha zikredilecek şeyler var. Ama biz bir hadis okuyarak bu bölümü bitirmemiz lazım. Şu Abu İman'da rivayet eden Beyhakî'nin şu Abu İman isimli eserinde rivayet edilen bir hadisi şerif, bu hastalıkların ana sorununu bize gösteriyor. Buyuruyor ki aleyhisselam Efendimiz, salah awwal evveli hâzihil ümmeti biz zehâdeti vel yekîn ve bil buhli vel emeli Bu ümmetin ilki birinci, ikinci, üçüncü nesil o Allah'ın razı olduğu nesil, dünyaya tenezzülsüzlük, ve Allah'a itimatla kazandılar. Yakin, Allah'a itimat. Sonunun helaki de, cimrilik ve boş hayaller yüzünden olacak. Böylece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından, özellikle ilk neslin kazanma nedenini çözüyoruz neymiş o Allah'a itimat. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sallamü aleyhi ve elhamdülillahi rabbil ve